Başladık mı? Başladık. Abi senin sesin çok az çıkıyor podcast'lerde. Bunu sana kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama duyulmuyorsun. Duyulmuyor muyum? Evet, duyulmuyorsun. O zaman biraz yüksek sesle konuşayım. Lütfen biraz biraz birazcık ya. Biraz çaba sarf et. <gülüyor> Aslında podcast'leri editlemeden önce kompresör edersen, e, öyle yapınca da saçma sapan bir sese dönüşüyor sesler. Robotik sesleriniz oluyor. Evet, oluyor. Yok. Oluyor, oluyor oluyor. Son 25 podcast'in tamamını kompresörlüyorum. Bunu ayarını yap. Bir kere yani. son 25 podcast'in hepsini sen editlemedin. Tam, son 25 podcast'in 23'ünü şey ben editlemişim. Yok öyle olur. bir şey. Ha, sen şeyleri falan da katıyorsun tabi. Sizin evet. eee gık bakışını falan. Da. Yani. Ben onları dinlemiyorum ya. <gülüyor> i̇yi yapıyorsun. Ya dinliyorum. Onlarda da senin sesin az geliyor. Hep saygın sesi çok çıkıyor. Yani. Hadi kendi linklere bir şey diyemem Sonuçta koca ayak ve Daykan e, Bunu kibarca nasıl söyleyebilirim Öküz gibi sesleri var Büyük sesli insanlar Onların altında eziliyor olabiliriz Bunu kabul ediyorum Saygında tamam o da hani Çok iddialı olması da fena değil o konuda Sen de fena değilsin Ben öyle değilim bak ben bilerek yapıyorum şu an bunu Ben gayet Çaba, çaba sarf ediyor. Vallahi bilmiyorum. Ben normal normal insan gibi konuştuğumu düşünüyorum. Bütün podcast boyunca bunu konuşsak ya mesela. Yani şu an... Anda... <gülüyor> o awkward silence'ı evet. editte atmazsan sevinirim. Oraya hatta böyle bir şey kurbağa sesi, kuş sesler falan. Evet. <gülüyor> Böylelikle laf arasında bu podcast'te senin editleyeceğinde vurgulanmış evet. oldun bilmiyorum. Dikkatini çektim. Evet, evet. O zaman klasik girişini yap istiyorsan. Gençler nasılsınız? İyilermiş sevgili Risto. Sana da çok selamları var. Geçen Aleyküm konuştum selam. aralarından bazılarıyla. Ha. Evet Risto'ya çok selam dediler. Pali Levren'de denk geldim birkaç dinleyiciye. Ha. Evet sana çok çok selam yolladılar. Aleyküm selam. Dediler ki nerede Civil War podcast'ı? Nerede X-Men podcast'ı? Az kaldı biraz daha bekleyin işte ya. Hani bu kadar beklemişsiniz. <gülüyor> 3-5 gün daha bekleyin dedim ya. Yani. Sabreden derviş. Muradına ermiş yani. Evet, Sivil Bob Podcast'inde bu gece çıktık. Çıktık. Bugün yani yayına girdik. Girdik. Ee, X-Men'i de diyorum ki... Herhalde yarına koyarım ben. Yarına koyma. Böyle bir hmm. iki gün ara ver diyorum yani. Okey, çarşamba. Perşembe payalım. olabilir. Mesela çarşamba çünkü çarşafa dolanır. Perşembe ne oluyor? <gülüyor> Perşembe unuttum ya, perşembeyi hep unutuyorum. Salı sallanıyor. Sallanıyor, çarşamba çarşafa dolanıyor. Perşembe neydi ya böyle fecaat falan diye. bir şeydi, unuttum ben onu. Peki, Cuma? Cuma mübarek gün abi. Cuma, cuma günleri bir şey olmuyor mu? İşte mübarek gün. Cumartesi? Çok emin değilim. Pazar? Bunlarla ilgili ayrı bir podcast yapalım istiyorsan. <gülüyor> yani evet, Perşembe perişandır. Hı -hı. Cuma mübarek gün, cumartesi da tatil. Öyle mi? Evet. Pazartesi ne peki? Pazartesi giydim fesi olabilir. Evet ya pazartesi giydim fesi. Tabii lan biz o yüzden Marmara Çizgi ekibiyle toplandığımızda o yüzden kafamızda fes vardı. Biz niye fes aldık diye... Düşündük, hatırlayamadık. Geçenlerde bir marmara çizgi toplantısı, toplaşması yaptık da öyle bir. Hepimizin kafasında fes vardı ama... Niye vardı? Hiçbirimiz abi? hatırlamıyorduk niye fes aldığımızı. <gülüyor> o zaman konumuz olan X-Men. X-Men Apo'ya girelim diyorsun. X-Men Apo'ya girelim. Filmi bir ön gösterimde izledik. Ön gösterimde izledik, güzel de yaptık. Salon doluydu. Doluydu. Aslında... Daha da insan çağrılabiliyormuş ama bize dediler ki... Ama bizi kadar, sınırladılar evet, evet. Bu kadar adam çağırın dediler. Gerçi en ön sıralarda oturan insanlar için o 3D izlemek bir de IMAX'tan hani çok da keyifli olmayabilirdi. Yani bilmiyorum ama 3D demişken bence filmin 3D'si son zamanlarda izlediğim çoğu 3D filminden daha başarılıydı. Evet çünkü 3D'ye özel çok ciddi sahnelere kasmışlar. Yani aslında çok boş sahneler ama 3D olduğunda çok güzel... Duracak sahneler. Yani onları uğraşmışlar. Ben de çok beğendim. Hatta kafadan oradan gelebiliriz CGI filmde mesela yer yer çok sırıttı. O, bayağı tıkseydiğimiz sahneler oldu. Ama ama 3D sahneler özellikle 3D için yapılmış CGI sahneler bayağı başarılıydı. Benim filmle ilgili ilk aklıma gelen ve çok en klasik bir... soruyla başlayalım ha. önce. Sevdin mi film? Ben sevdim. Ben <gülüyor> eğlendim. Ama şunu fark ettim. Ben X-Men filmlerinden artık çok bir şey beklemiyorum. Yani düşük beklentiyle gidiyorum diyorsun. Düşük beklentiyle gidiyorum demeyeyim de yani filmimden çok acayip şeyler e, bekleyerek gitmiyorum. Bunu Days of Future Past'ten sonra yani daha doğrusu Bryan Singer yönettiği filmlerde artık öyle. Yani First Class'ı çok sevmişti. First Class'ı çok sevmişti. Beklemediğimiz türden bir filmdi. E, Michael Vaughan'ın yönetmenliği de başarılıydı. Days of Future Past'te sanki Hadi bir sil baştan evren yaratalım kafasına girdikleri için biraz arada hikaye anlatıyoruz. Biraz evet, X-Men 3 evet. gibi oldu diyorsun. Evet, sekmeler oldu. Fakat X-Men Apocalypse hani o çabayı da göstermiyor. <gülüyor> ya çekelim de bitsin hacılar modunda çekilmiş biraz. Ben evet. çok katılmıyorum. Benim filmden aldığım keyif bir X-Men filminden almayı umduğum bir keyif değildi açıkçası. Ben... Sanki X-Men Animated Series'den bir bölüm izler gibi girdim ve çıktım. Ve o bayağı keyif verdi bana. E genel olarak zaten hani filmi izleyenlerin söylediği şey genel olarak bu. Animated Series'den aldığım keyif aldım diyor herkes. Hı -hı. Yani ben, ben, ben animated... animated Series'den bir bölüm daha yapmış olsalar işte 20 bin dolara patlamış olsalar <gülüyor> <gülüyor> aynı keyfi alırdım. Hani burada 200 milyon dolarlık bir bütçe harcanmış falan. Değer miydi? Belki değerdi belki değmezdi bilmiyorum ama. Ha, keyif aldın mı diye soruyorsan evet gayet eğlendik filmde öyle çıktık. Hani X-Men fanatikleri ne der bilmiyorum çünkü bayağı kızanlar da oldu. Böyle film mi olmuş hiç bu adam şey 10 bin tane X-Men filmi çekti de hiç X-Men'leri anlamamış mı falan filan diye bağıranlar da gördüm. Yani senaryo yoktu diyenler var. Ben genel olarak zaten özellikle Bryan Singer çektiğinde X-Men filmlerini zaten genel olarak bir senaryo beklemiyorum. Ya en azından Days of Future Past'te şöyle bir şey vardı. First Class'in yarattığı bir dönemsellik havası, yani o konseptin devamlılığı üzerine bir heyecanımız vardı işte özellikle işte 60'ların anlatılıyor olması. E bir de ellerinde var şey... bir storyboard vardı. Yani X-Men Days of Future Past adında bir çizgi roman var. Hayır hayır ama biz şey bekliyorduk mesela. Yani ben çok net hatırlıyorum bu Days of Future Past öncesi çektiğimiz podcastlerde de konuşmuştuk bunu. İşte e, Kennedy suikastlıdır, işte Nixon'ın de Bizim hani hadi bizden böyle bir iki hani kademe uzak tarihi olaylar. Çünkü Amerikalı değiliz ama değiliz değil mi? Değiliz. <gülüyor> Pazarlama çalışmalarında, fragmanlarda, vesaireler. Days of Future Past'te çok daha büyük bir halde var. Evet. İnternet sitesi kurdular şeyin e, Magneto mor öldürdü lan JFK'yi ...hani muhabbeti döndü... Bir, bir, sürü, ...bir sürü şey yaptılar... ...bir sürü internet sitesi açtılar aslında... Hani... ...tabii 80'ler bok gibi olduğu için... <gülüyor> ...kimse yani uğraşmak o, istemedi demek ki... ...bok gibiliği iyi manada... ...söylüyorum ben genelde... Hani. Yani ...80'lere dair ne bileyim... ...bir iki tane müzik kullanımı dışında... ...çok da bir şey görmedik açıkçası... pek kıyafetler falan yani yani. işte... ...e Ama daha ne yapacaklardı ki... ...bilmiyorum işte tarihi bir olay konabilir miydi orada... ...ne bileyim 80'lere dair göndermeli şeyler... Ne vardı. 3-5 ne, bir şey vardı işte. Yani onlar belki göreceli olarak daha yakın tarihi olduğu için bizim pek ilgimizi çekmedi. Ya da e, onlar o kadar büyük, vurucu olabilecek, e, ikonik şeyler bulamadılar ki bence Arasalar bulurlardı. Onlar yoktu. Yani 80'lerde geçiyor olmasının herhangi bir anlamı olmayan bir hikayeydi. Hikayenin kendisi de. E Tabii ama zaten 60'lardan 80'lere sıçradılar hani. Yok 60'lar 70'ler, 80'ler. E, ama işte o hani şey 70'ler arasında sadece kıyafetle bir, bir, bir gördük. Onun dışında bir şey gördük mü hani 70'lere dair? O, hani senin ay dediğin gibi işte hani 60'lara dair de çok fazla bir şey görmedik aslında. 60'lara yani. dair işte şey e, Küba şey füze, <Gülüyor> füze misal kreş. Evet. evet yani tarihe dair bir olay vardı orada işte 70'lerde de işte e, şey. Vietnam Savaşı olayı ya işte Paris e, ateşkesi bilmem nesi. Ama o üstlerinde durmak için yapmadılar bunları. Abi? Hayır yani ama hikaye... Bu dönem geçiyor demek için öyle bir gösterdi. Hayır ama hikayenin yani. ortasında olan olaylardı. Adamlar birebir Küba'da işte füze füzelerin işte birbirlerine girmesi, işte patlaması vesairesinin tam ortasındaydı. Ne bileyim işte Paris'teki konferansın tam ortasındaydı. 80'lerde ne oldu anlıyor ama... <gülüyor> Hatırlamıyorum ben size. Dejenere müzikler vardı. Yani. İşte öyle bir şey olunca hani 80'lerde hani 80 geçmiş olmasının Vodka. herhangi Vodka bir anlamı yoktu. Evet jubiliği gördük. Eğlenceli saç <gülüyor> modelleri. Ha. Ama işte öyle bir anlamsızlık olunca hani biraz ne bileyim. Ben ama mesela şeyi konseptten... de hatırlıyorum. Days of Future Past çıktığımızda da ben yine keyif alarak çıkmıştım hani evet, filmin evet, üstüne evet. oturup düşündüğün zaman. Days onlarca kişinin fark ediyordun Days ama. Deza Future Past zaten film olarak Apodan daha iyi bir film. Kesinlikle. Bence değil. Bence kesinlikle öyle. Bence değil hatta şöyle söyleyeceğim X Men 2 First Class ve ardından Age of Apocalypse diyorum ben Bayağı üçüncü en sevdiğim X Men filmi oldu ya. Yani. Yani ben burada tabi sen takılıyorsun bana ama hani film olaraktan kastım. Takılıyorum Teknik yani... anlamda işte hani yönetmenliği, hikaye kurgusu, editingi vesaireyi filmden aldığım keyiften bağımsız olarak değerlendirdiğimde iyi kastetim. Evet, evet. Ya, bu, bu, bunu çok yapan var. Mesela e, filmden çıktığımızda Kahramangillerden Serkan baya dalga geçiyordu filmle. Hı hı. Geçebilir çünkü çok şey öznel bir şey. Hani sen daha nesnel değerlendirdiğim zaman film şöyledir diyorsun mesela evet. şu an. Ama hep her podcast'ta neredeyse filmlerle ilgili yaptığımız podcastlerde konuştuğumuz bir şey var ya. Hani filmden... Keyif ya, aldın ha, mı? Evet yani hani 10 şeye bölüyorsun mesela filmi. Atıyorum işte CG'si, işte oyunculuğu, senaryosu, ıvırı zıvırı falan filan ama o 10 maddenin içinde... Senin filme güzel demeni sağlayacak belki tek şey atıyorum Quick Silver sahnesi Heh. sayesinde bile filmi çok sevmiş olanlar var. O bile yet yetti bazı insanlara. Ki bence filmin en iyi sahnesi. Bence de öyleydi. Sadece sahne sahnesi. olarak da değil bu arada karakter olarak da hani o sahnenin dışında da Quicksilver'a evet. e, hani güzel diyaloglarda yazılmıştı yani. Yani sanki biraz böyle şey Quicksilver'ı X-Men evreninin Spider-Man'i gibi kullanma gibi durumları var. E çok mantıklı değil mi şimdi MCU'da öldürmüşler. Evet. Yani Quicksilver hani Quicksilver'ı ilk filmde daha saçma sapan bir şekilde harcamışlar herifi. yani daha hani ilk film sayılmaz bir önceki filmin. After kredisinde de vardı ama yani hmm. çok saçma sapan harcadılar. Zaten bir önceki Civil War Podcast'ında da bahsetmiştik bundan. De, o yüzden de şimdi çok mantıklı bir hamle burada Quicksilver'ı öyle kullanmaları. Hele bir evet. de Days of Future Past'te de ona yakın bir bunun çok daha kısası da olsa bir sahne yapmışlardı. Orada da millet bayılmıştı. Hı hı. De, öyle olunca da hani bir de her ne kadar çok mantıksız olsa da bütün fizik kurallarına hatta kuantum kurallarına bile aykırı olsa da o kulaklıkları taktığımda atıyorum 3 dakika sürüyor o şarkı. O iş öyle olmaz hacı yani. <gülüyor> Çünkü bilmiyorum belki hızla hızlandırılmış bir kayıt almıştır. E, bize öyle dinletmiyorlar diyorsun. Hayır kendisi ha, hızlandırıp, hızlandırıp hızlandır... öyle kaydetmiştir diyorsun. Evet. Tabii nasıl hızlandırıp kaydetti onu da bilmiyoruz. E, yani. Bari hani, en azından bize öyle bir şey o zaman verselerdi. Hani bilgisayar başında gösterdiler çocuğu e, evinde odasında hani kardeşine seslenme sahnesi annesi falan Hı. hani e, o zaman bari çocuk İki dakikada Oda City'den falan hani <gülüyor> bir şeyden bir şarkıyı hızlandırıp kaydederken görseydik madem yani. Ama sallamadılar bunları işte. Yani. Ama sahne muhteşem değil miydi? Sahne çok iyiydi. Ya o sahneyi gördükçe mesela işte benzer sahnelerim MCU'dan da bekliyorsun. Bir de filmden hemen sonra o sahne direkt internete sızdırıldı. Direkt yani sahnenin tamamı Full HD YouTube'dan <gülüyor> izleyebiliyorsun yani şu an. Evet. Ve aslında DC'den de bekliyorsun. Flash'ın da hani benzer. E belki göreceğiz yani. Ya ben mesela yeni 52 Flash'ın işte ilk on ilk bölümünü bu yüzden çok seviyorum. Manapul dönemi. Yani Manapul dönemi. Hem çizgiler muhteşem. Evet. Hem de orada şey var hani güçlerini tekrar yeniden keşfetme hikayesi de var ya evet. hani kısmen. İşte, Arka bahçe tarafından yayınlanıyor şu an Türkçesi de böyle. Orada işte aslında sadece hızlı olmadığı, işte hızlı birlikte işte düşünme, algılama işte kapasitesinin de Evet. De onu hızlı... Evet, on onlar anlatıyor onlar. inanılmaz hoşuma gitmişti ki bu anlatımına bağlı olarak Flash'ın bir sürü farklı yerlerde bir sürü potolları çıkıyor. <gülüyor> ya bu arada tabii yani de... bizi bizi tanıyanlar, artık dinleyenler, uzun süredir dinleyenler hani Küfür etmiyordur belki ama ilk defa dinleyenlerdenseniz e, bu herifler X-Men konuşuyordu. Niye Flash'tan bahsediyorlar lan? Diyorlar. DC'ciyiz biz. E, DC'ciyiz. <gülüyor> bir de hani e, Speedster dedim mi Flash abi yani. <gülüyor> Fuck Quicksilver. <gülüyor> yani ben Quicksilver'ı severim ama Marvel'da o kadar antipatik kullanılan bir karakter ki. He. Yani... Bütün çizgi romanlarda işte aslında Vanda olmasaydı kimsenin sallamayacağı tamam mı? Picin teki olarak çiziliyor sürekli. Marvel 1602'den 602'den ilgiyimi fena kullanmamıştı. Amacını yani, uygun kullan. <gülüyor> Marvel'da bu tip antipatik olması için yaratılmış iki tane karakter var benim gözümde. Biri Quicksilver, biri Namor. <gülüyor> Ama Namor aynı zamanda sıkıcı. Yani Marvel yani, evrenden en sıkıcı adam ya hani önüne gelene. Çakan bir herif. Evet ama yani karakter olarak e, hani insan karakteri <gülüyor> olarak <gülüyor> ikisi de öyle. Sikerler diyor işte ben böyle iyiyim şöyle iyiyim ego triplerinde sürekli. Ondan sonra da söyledikleri lafların altında sürekli ezilen karakterler aslında. Hani Namor bir, bir doz daha iyi kurtarıyor. Çünkü <gülüyor> hani gerektiği zaman koyup oturtuyor. Ama Quicksilver genellikle bir şey söylediğinde iki panel sonra şamar olanına çevrilen bir karakter. Bu arada bak iki güzel şey podcast konusu. Speedster'lar. Marvel ve DC evrenlerindeki Bir de en antipatik çizgi roman <gülüyor> karakterleri. Bu çok iyi giyken dream konusu olur. Ben sana evet. söyleyeyim. Bayağı da hani biliyorum bizim tayfada Batman'dan nefret eden de var. Evet. Flash'a bayılan da var. İşte ne bileyim Namor seven de var. Namor'dan Tixin'en de var. O yüzden bak çok eğlenceli konu olur. Bunu not edelim. İkisinin de sevmememin sebeplerinden bir tanesi böyle aşırı maç izmoları var ya. He. Ha. birazcık daha tırtı bir maçiz bu. Ee, yani biraz arıyorum. daha genç çünkü. Hani Namor adam ezilmek için yaratılmış. Ya babasının tarafından eziliyor, yani. Avengers tarafından eziliyor, Brotherhood'dan bahsediyorum. Evet, Brotherhood'dayken diğer mutantlar bunu eziyordu. Sadece babası Magneto diye daf edemiyorlardı falan. Garibim ya. <gülüyor> Legion ama... döneminde Quicksilver'a bulaşıyorlar mıydı? Ben çok net hatırlamıyorum ama ben sanki ben Legion dönemini bilmiyorum. Okumak Okumamış ben, ben olabilirim. Doğru. yine de yani filmin en iyi Ama şeyi diyebiliriz ya. Yani. Evet, Filminde çok iyi. Ben çocuğu da seviyorum. Ben de ee, seviyorum. Diğerini şey, oranla çok daha fazla da seviyorum hatta yani. Şey döneminde falan da severdim ben onu. İşte American Horror Story. Dede de oynardı kendisi. Hala oynuyor mu bilmiyorum. Orada da iyiydi. Oyunculuğu da fena değil. Evet evet Yeri, mimik kullanımı evet. falan da iyi çocuğun. Yani. Spoiler olacak tabii ki ama o Manchin'ın patladığı sahnede işte hani süper hızla milleti sağa <gülüyor> atar <gülüyor> ki. Çok, <gülüyor> <iyi>. Çok iyi Çok <gülüyor> iyiydi yani. Quicksilver'ın dışında direkt konuşulması gereken bir iki karakter daha var. Yani birincisi belki direkt Apokalips. Biz daha posterlerini ilk gördüğümüzde o ne renk lan o nasıl kostüm lan onun boyunu niye öyle lan falan filan de bir, bir ton laf etmiştik. Evet. Ee, filmde de gerçekten çok da farklı çıkmadı. Hani <gülüyor> laf ettiğimiz şeye yakındı. Hani renklerini biraz daha pastelleştirmişlerdi. Biraz daha açık maviye çalıyordu. Gerçi hani CG ve makyaj zaman zaman o kadar sırıtıyordu ki yer yer yine mor gördük onu da. Ee, boyutuyla ilgili zaten hep sorun vardı. Evet. O devam etti. Ama mesela şey herifin oyunculuğu kötü değil. Ben Oscar Isaac'in oyunculuğuna beğeniyorum. Evet. Tamam mı? Star the... Oyunculuk gerektiren bir rolü yoktu. Alex Ex da iyiydi devam mesela. çok iyiydi ondan sonra. Dans sahnesi var mesela Erküm'ün bayıldığı şey sahne. Senin sevmediğin Koyan Kardeşler'in hmm. bir filminde de çok iyiydi orada. Şey, Müzikli okulmuş. Orada da çok iyiydi. Oscar Isaac'in oyunculuğu iyi arkadaş. Ama sen Oscar Isaac gibi bir adam almışsın. Boyamışsın onu. Boyamışsın. Giydim. <gülüyor> öyle bir makyaj yapmışsın ki kaş üstü ve yanaklarında herifin... Sabit bir makyaj var, mimik kullanamıyor. kullanamıyor evet. Batman 1998 yok 89, 89 yılından beri adamın derdi arkadaş bir şey yapalım da boynumu oynatayım <gülüyor> tamam mı? Herifin bütün derdi bu tamam mı? Hatta ikinci filmde zannedersen, değil. yok şeyde e, Nolan'ın ikinci filmde, ha. Dark Knight'ta yanlış hatırlamıyorsam Fox ona işte. Kafanı oynatabilirsin artık diyor. Tamam. Bununla ilgili hani böyle 2-3 dakikalık bitleri bile var adamın filminde, koca filmde. Sen buna rağmen niye herifin boynunu ve omuzlarını oynatmasını engelleyici bir şey giydirirsin? Ya bunu oyuncu açısından söylüyorsun da apokalips karakter açısından onun boynunu çevirmesi falan çok iyi Zaten çok kütük bir karakter o hani. Ya kütük bir karakter de çizgi romanlarda ve çizgi filmde o kütüklüğünü boyutuyla şey yapıyor kapatıyor. Yani senin, sana her zaman yukarıdan bakan bir adam olduğu zaman devasa onun zaten çok böyle kımıldamasına ihtiyacın olmaz. Filmde zaten Dizi herif bu boylarda etkin. tamam mı? Hani bazen yukarı bakıp <gülüyor> seninle konuşmak durumda kalabilen bir insan. Ya mutant ama sen onun bütün hareket kabiliyetini sınırlamışsın yani bunu bilim defo en azından şey Green Goblin oynarken Maskiz'siz oynadığı şeyler var tamam mı? Norman Osborn olarak oynadığı sahneler var. Ama ama bilim defodan bahsediyoruz abi. Herif zaten hani en ufak en ufak hareketinde bile suratındaki bütün mimik değişiyor herifin. O kadar evet. kırış kırış ki herifin suratı hani Ufacık bir gülümsesi zaten bütün suratı değişiyor. Ya işte yani o yüzden mesela çok o filmle ilgili en büyük eleştirilerimizden bir tanesi sen William Dafoe gibi bir adamı alıp niye ona maske taktırırsın da. Çünkü zaten yeşile boyasın zaten Green Goblin herif. Evet. Şimdi Oscar Isaac gibi bir oyuncu var ve sen onun bütün hareket mimik kabiliyetlerini kıslayan adam kolunu kaldıramıyor. Filmde görüyorsun böyle. Blok gibi. Belki doktoru izleyenler bilir. Doctor Who'da Sontaran diye bir ırk var. Böyle küçük patatese benzeyen <gülüyor> e, insanlar. Mesela onların kostümleri de öyledir tamam mı? Onlar kollarını kaldıramaz. Tamam boyunlarını <gülüyor> hareket ettiremez. Bütün... Gövde üstü yani bel üstü hareketleri bele bağlı. <gülüyor> Böyle Sağ eden, sola. Tip, evet, Sağa sola, şey yapan <gülüyor> robot gibi, gibi açılıyor zaten. Yani bu benim en büyük şeylerimden bir tanesiydi. Yani Bryan Singer filmden önce de dedi ki, ya fotoğraflara çok bok attınız. Filmde zaten bu karakterin işte hani boyu sürekli değişiyor. Ne bileyim işte ne bileyim. O sizin ilk eleştirdiğiniz fotoğraf zaten hani renkleri kötü bir fotoğraftı. Onun pembe çıkıyor olması aslında filtreden kaynaklı. İşte bir i̇yi, diğer... i̇yi de birader PR çalışmasına dair, dair o fotoğraf. Oyun ayıp atın o zaman o fotoğrafı Aynen. renkleriyle yani. Ve yani dediğin gibi adamın karakterin boyu sürekli değişmiyor. Değişmedi evet yani sadece bir sahne var. Rüya sahnesinde ha. o da astral boyuttaki sahnede. Ki aslında... Onda da yeterince büyümedik bence. Hayır yani... büyüdü eyvallah. Ama tüm film boyunca ya yani o kadar heybetli olması gereken bir karakter o kadar ezik ezik takıldı ki. Habi şu Mısır'da bir, bir sahne var ya böyle Mısırlılarla bir tanesini gırtlağından tutup duvara dayıyor falan hani. Hı -hı. Sonra yanına dönüp Tayyip diye bağırıyor falan. hani Öyle bir sahne var. <gülüyor> Çok az insan duymuş olabilir bunu. Bunun altını çizmek istiyorum. Tayyip diye sesleniyor böyle. Apo. <gülüyor> <gülüyor> yani Apo'nun Tayyip diye seslenmesi baya eğlenceli. Biz en arka sırada çok güldük ona. Yani yanımda dayakan vardı. Senin yerini kaptı. <gülüyor> <gülüyor> Üçümüz sıkışmaya çalıştık ama olmadı. Biz biz mesela o sahnede çok güldük. O sahnede bile anladın mı? Hani herif gırtlağından tutup kaldırıyor, dayıyor duvara falan ama hani... Benim boylarımda bir adam ve o mısırlı bayağı kısa lan hani aslında. <gülüyor> o aralarındaki o heybet o farkı görmüyorsun ya yani. yani O herifin bence... Saylok'la Apokolips... tanıştığı sahnede de mesela. Apokalips'in en küçük halinin 2 metre olması lazım bence. E, bence de. Yani daha fazla küçülemiyorum ben abi demesi lazım. Yani daha fazla küçülürsem egom sığmaz yani içime ya çok, demesi tabii lazım. Tabii canım dev bir egosu var çünkü bunun ya ben... Her şeyin hepinizin babasıyım diye geziyor herif ortalıkta. Yani, yani. Resmen tarihinizin içindeki bütün tanrılar benim diyor adam. Mesela şey de e, bu mahşerin işte dört atlısı muhabbeti of. de fi, filmde yeterince bu vurgulanmadı sanki. Hani şey ya yani, bunu illa dini veya işte mitos kısmının vurgulanmamasından da bahsetmiyorum. O kadro sanki böyle oluşamadı bir türlü. Ya yani. bak adam gelip diyor ki. Ben aranızdaki en güçlülerinizi alıp daha da güçlendirip dört aklım yapıyorum diyor. Gidip, Ve angel evet. <gülüyor> gidip angel alıyor. Gidip Angel'ı alıyor, sailor alıyor. Aralarındaki teknik olarak en güçlü mutant Magneto. Evet. Atlılar arasında. Bir de Storm, hadi belki bir derece. Ki filmde öyle kullanmamışlar aslında. Ya bütün film boyunca şey e, X, bak diz boyu. Tamam mı? Daha işte güçlerimizi biz kullanamıyoruz ki Hacı diyen diz boyu X menlerden kaçan Maçel'in dört atlısı izledik. Evet. Ama mesela şey şeye sevindim ben. Yani Angel'ı da hani hem Angel olarak hem ark encüllü olarak gördük. Şey, Blade, Mor olmadı. Blade kanatları ha. iyiydi yani hani. Mor olsaydı keşke. Yani. Solo film filmde keşke. çok az gördük. Bence S çok az kullanıldı. Yani Sailor belki ben film... yani biz Olivia'nın çok sevdiğimiz için olabilir ama hani. Ben Olivyan'a pek, Olivyan'a pek doyamadım açıkçası. Ya belki bana kızacaksınız ama... Yani... Kötü oyunculuklarla dolu bir filmde en sığ oyunculuk Olivia manandı. Ve kullanmamış ki çünkü hiç yani ge oynatmasına gerek kalmamış hayatının. Zaten fragmanda gördüğümüz o güzel sahne o, o, o kadar o kadar başka bir şey yoktu yani. Bir de işte sen mutant rolüyorsun ben arka, arka, arka tarafta biliyorum. duran böyle Denya yani. gibi hani. Mesela şey Storm çok çok daha iyiydi mesela oyunculuk olarak. Ya bir de çizgi roman karakterlerini az çok tanıyan insanlar bu filmi izlediğinde mesela Osailok'tan Hani memnun kalmaları mümkün değil. Evet. Çünkü Asyalı tiplemesiyle orada olduğuna göre demek ki hani bir şekilde o Asyalı bedenin içine giren bir aslında İngiliz olan Bettsik var. Bu kızın bir geçmişi var tamam mı? Hani orada denio Daniel kaliganın şey bodyguardını yapacak bir tip değil. Evet. Ama o filmde baştan sona öyleydi aslında. Evet. Ne oluyoruz? Saylock diye hype yaptığın karakter bu kadar mıydı? Hani diyebilirsiniz. karakteri seven biriysen. Ya yani Angel'i iki film izledik x 3 de izledik. E, bu filmde de izledik. Yine boş bir Angel var karşımıza. Nightcrawler iyiydi. Nightcrawler. Yani fazla miydi belki. Çok iyi miydi e, Özellikle saçı falan. Ama e, iyiydi lan çocuk. Ya Nightcrawler. Mesela X2 bizim en sev, sevdiğimiz evet. X-Men filmi olmasının sebeplerinden bir tanesi Nightcrawler. O X-Men 2'deki Nightcrawler ifadesi, yüz ifadesi belli oluyordu filmde. Yine çok kara bir şey makyaj vardı. Yine yani neredeyse simsiyahtı. Ama adamın işte yüz ifadeleri, mimikleri falan okunuyordu. Bu çocuğun ki okunmuyor. Yani sanki maske, ya. maske takmış gibiydi. Ya da hep aynı mimiği yaptığı için. Ben imoyum ile takıldığı için mi bilmiyorum. Mi? Ben ben öyle hissetmedim. Gayet gördüm mimiklerini. Bir de düzgün Almanca konuşan birini bulmuş olmaları beni sevindirdi açıkçası. Genelde böyle Amerikan aksanlığı hani. Çok çirkin olurdu. Kötü var ne? Fena değildi yani Almancası. Ya ben zaten bunu defalarca söyledim. Yeni nesil orijinal X-Men kadrosundaki oyuncu seçimlerinin hiçbirini beğenmedim. Ne Angel'ı beğendim ne Jean Grey beğendim ne Scott'ı beğendim. Ben beğendim Scott'ı beğendim. Jean Grey'i hiç beğenmedim. Hı hı. Hiç yani ama kızı zaten ben Game of evet. Thrones'da da sevmiyorum. Ben de, ben de sevmiyorum. sevmiyorum. Ama hani şey insanlar Jean Grey'i şeyden çok eleştirdiler. Jean Grey filmdeki karakteri. Ya bir rüya kabus gördü ondan sonra da hemen işte Phoenix'e dönüştü falan. Ya o kadar da değil hani onun yolunu biraz yaptılar yani. Yaptılar da işte yetersizdi biraz. <gülüyor> Phoenix'e dönüşür dönüşmez <gülüyor> gücünü kontrole. kontrol edebilmesi i̇şte, yani. tabii ki da ama senaryo gereği de kontrol etmesi gerekiyordu yani. Ya orada mesela hani saçmalısa hani X3'te mesela benzer bir durum var ya hani Dark Phoenix oluyor güya orada da. Ondan sonra da işte hani güç benim kontrolüm altında diye takılırken Kontrolünü kontrol edemeyip düştüyor, evet. işte bu Wolverine'i kendini öldürten bir finali var. Evet. Çok saçma bir şekilde. Ama mesela burada şey olabilirdi bence. Orada çığırından çıksa bir şekilde daha genç ve tam kontrolsüz olduğu için hani mind kontrolde de vesairelerle kapatsalar. Ondan sonra Dark Phoenix'e bağlansa hikaye bence çok daha iyi olurdu. Çok uzayacaktı onunla Ama böyle ben. Mesih ya yani ben bu şeyleri sevmiyorum diyorum ya hep böyle. Tek hamleyle e, çözülen biten olaylar. Ya o konuda mı mesela şunu söyleyeceğim. O açıdan da ben 90'lar sonu 2000'ler başları X-Men'lere çok benzettim. Hani çizgi romanlara. Çünkü o dönemin X-Men'leri hep öyleydi. Evet. Yani bir villain olurdu veya bir villain grubu olurdu. Hayır, filmleri Bunlar filmleri de bir olaya çıkarlardı. Çatışırlardı. X-Men kazanırdı. Yani bu da öyle oldu işte. Ama bilmiyorum. Çok yabancı değildi o açıdan bize. X-Men referansları arasında onu mu tercih ederdin? O e, ya <gülüyor> tabii ki canım hani bana soracak olursan etmezdim ama hani yine de hani çok yabancı değildi bize. Dün mı? eğer senelerce X-Men okuduysan işte daha fazlasında zaten beklemezsin gibi bir durum vardı yani. Bir de hardcore X-Men fani de değilim açıkçası. Ben de yani. değilim. Yani X-Men bana hani zaman zaman çok sevdiğim bir çizgi roman. Çoğu zaman işte karakterler arası ilişkileri pembe diziye çevirdiği için. Ben onu mesela çok seviyorum. Old New X-Men çok seviyorum mesela Marvel'ın aldığı Old New X-Men'i. Ben işte o bir de gençleştirdiler ya iyice böyle şeye döndü. Lise Aşıklar tripleri, kız tripleri, oğlan tripleri vesaireler. Onlar sıktı beni biraz. O yüzden bırakmıştım belli bir noktadan sonra. Ben Marmara Çizgi'nin yayınladığı yerden devam ediyorum. Yani ilk iki İngilizce okumuştum. E, şu an işte Marmara Çizgi tam oralarda. Mesela şey, Erik'in başına yine bir trajedinin gelmesi gerekli miydi sence? E, ya herifi çok seviliyor. Ya, o yüzden evet. onun onun bir yan hikayesi mutlaka filmde olmalıydı. Yani seviyoruz. Eyvallah. Best Bender sonuçta. Ama zaten konsept gereği hikayenin konsepti gereği işte sen şeyi koymuşsun. İlk filmden işte e, Nazi kampını koymuşsun. Zaten acıların çocuğu olduğunu göstermişsin. Bunun önüne bir de ya bu Elif Kız çocuğu varmış da insanları kurtarmak için gücünü kullanmış da İyi de daha sonra... da büyük bir trajedi yaşatmadan herife Apo'nun yanına mesleğini nasıl sağlayacaklardı yani? yani. Tek başına da olabilirdi orada yine. Ben o çocuğu, kız çocuğunu ilk defa gördüğümde hani ben öleceklerini hiç tahmin etmedim. Hani... E, tamam, bunu başarmış mesela. Ee, ama ben hani polaris mi acaba? O o göze bakarken kız ölünce si kim? <gülüyor> <İşim gülüyor> Çünkü madem Scarlet Witch'i kullanamıyorlar, belki bir kız hani Magneto soyundan bir kız karakter daha isterler ileride falan diye. Bilmiyorum ya yani bana yan hikayesi bakmadı. Bence güzel işlerdi. Yani, Heri bence... zaten çok iyi oynuyor hani. Bence evet adam iyi oynuyor. Filmden bağımsız sahne olarak bence gayet iyiydi ama. Ne bileyim filmin genel bütün açısından gerekli değildi belki bana göre. O zamanı belki bir Apo'nun karakter gelişimi için kullanabilirlerdi gibi geliyor bana. Şey demiştim ben Civil War podcastinde işte sen Violet Johansson'ın Black Widows'unun ne kadar karakter olarak o açtığını, işte solo filmi kaldırabilecek bir karakter haline dönüşünden falan bahsetmiştin. Ya burada da tam tersine X-Men'de bence Jennifer Lawrence'ın ilk ilk X-Men Olarak işte First class'te kadroya alındıktan sonra Yıldız'ın aşırı parlamasından dolayı bir hani filmi overshadow eden bir konumu var artık bence. O kadar da önemli bir karakter olmasına gerek yok Misty'in. Sadece Jennifer Lawrence oynuyor diye filmin yarısını kızın üstüne kurdular. Çok gereksizdi bence. Ondan sonra da işte daha sonraki filmler için geri dönecek mi dönmeyecek mi triplerine giriyorsun sen. Ya yani sen o kadar büyük karakteri, onun diğer filmlerdeki başarısı ve popülerliğinin üstüne daha da büyük rolünü... ...ondan sonra da o filme geri dönsün diye kıçını Gereksizdi bence. Bilmiyorum bana katılır mısın? Ben Hatun'u seviyorum. Çok ön planda olması benim de canımı sıkıyor. Eyvallah. Hatta işte dediğim gibi yani posterde makyajsız yer alması falan filan. <gülüyor> Ama... Şimdi Hatun o kadar gazlanıyor ki piyasada o kadar acayip bir yeri var ki artık hani en çok kazanan Hatun oyunculardan biri bilmem ne falan filan. Ki işte son bir senedir zaten bunun geyiği okuyoruz sürekli internette. Ee, bir yandan feministler de böyle arkasında duruyor güya bu konular yüzünden onun ama aslında onun hiç öyle bir derdi yok. Bunu da PR için kullanıyor. Hatun o, o açıdan çok zekice kullanıyor her şeyi. Evet. Ama ben beğeniyorum Hatun'u. Oyunculuğumu da çok beğeniyorum. Ama bu filmde de yine... Film evet. Oynamış. Evet. Her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yani böyle bir franchise'a koyduğun zaman zaten ne bekliyorsun ki bir yandan da Hatun'dan? Hani? Ya bilmiyorum. Ben orada sanki biraz şeyden dolayı da bir ikiyüzlülük seziyorum. Çünkü biliyorsun bunun bir Hunger Games franchise'ı da vardı. Fakat Son iki film yani işte Mockingjay özellikle ikinci kısmı yani dördüncü film istenen kişiyi evet. yapamadı. O filmin hasılatı ortaya çıkmadan öncesine kadar işte Jane, Jennifer Lawrence'a işte X-Men'e <gülüyor> geri dönecek misin diye sorduklarında yani bunun mırınkırı ne derdi? Bakarız. Yani bilmiyorum falan filan derdi. Ondan sonra o filmler batınca son film özellikle hani çağrılırlarsa gelmeyi çok isterim işte hani, Merkli, devam, kırık, kırık, et, kırık. Ha, evet. devam etmeyi çok isterim. İşte filmi çok seviyorum falan filan demeye başladı. Ondan sonra da tekrar sordular e, X-Men apıdan sonra. Ondan sonra <gülüyor> topu diğerlerine attı. İşte biz şey James McAvoy'la Michael Fassbender'le çok kankayız. Hani kendi aramızda konuşuyoruz. Onlar da evet derse ben de diyeceğim. Me döndü. Yani, franchise tabii bu üç, üç kişinin üzerinde kurdukları için yani, bizsiz film olmaz. Dolayısıyla istediğimizi verin. Biz de gelelim gibi bir durum söz konusu gibi geliyor bana. Götün gibi oynuyorsun hem de franchise'ı rehin alıyorsun. Hakkıdır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada bu kadar hani eleştiriyoruz da bu ya ben bu konularda çok yanlış anlaşılmamızı istemiyorum. Biz sevdiğimiz için eleştiriyoruz gerçekten. Filme negatif bir etkisi ya da işte dinleyenlere filme karşı bir negatif olgu algı oluşturmak için eleştirmiyoruz. Tabii ki. Yani bir de şu gün, var. Filmi bak, izlemeyin diye yapmıyoruz bunu. İyi ki de üstünden zaman geçtikten sonra yapıyoruz. Çünkü filmden çıkar çıkmaz kaydetmeye kalktığımızda podcast'i. O hani filmden aldığın keyifle, eğlenmişlikle çok daha şey oluyorsun. Daha az eleştiriyorsun aslında filmi. <Gülüyor> Ama hani iyice oturduktan sonra şöyle bir film üstüne düşündükten sonra çok daha fazla ağzını sıçabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o konuda gerçekten yanlış anlaşılmak istemiyorum ben şahsen. hani Biz filme bir kötülüğümüz olsun diye ya da filmi bunu dinleyenler filme gitmesin ya da filmle ilgili kötü algı oluşturmak namına eleştirmiyoruz. Biz filme gittik var beğendik ben, de. Ben en başta da söyledim 6 X-Men filmi içinde benim en sevdiğim 3. X-Men filmi oldu dedim ben. Yani daha <gülüyor> ne diyeyim daha iyi bir şey. Hani en iyisiydi mi diyeyim yani. Gerçi bunu da diyenler var. Evet var. Bu arada çok fazla şey var. Eğlence unsur var. Tabii Filmenin çok var. içerisinde. Ya ben keşke jubileyi birazcık daha fazla görseydik istedim. Blu-ray, DVD ve blu rayin ekstralarında çok fazla şey olacak bu arada. Hani birkaç tanesini zaten hemen koydular da internete. Bu Xavier'in işte okulun tanıtımları var. O işte tam 80'ler kafası evet, evet. çekilmiş. Hani bir sürü o tarz küçük küçük şey olacak. Hani onları da filmde görmüş olsak belki daha da fazla eğlenecektik ama bu sefer de hani ana ciddi ana hikayeye bir yer kalmayacaktı. Ciddi ana hikaye. E işte ciddi ana <gülüyor> hikaye vardı ne olursa olsun yani. Apokalips de adam yani. Bir Apokalips, Şakası Apokalips, yoktu onun. <gülüyor> Apokalips'in ne bileyim piramit uluslusu <gülüyor> olduğu ve bunun ötesinde herhangi bir gücü olmadığını gördük. Tabi burada haksızlık ediyoruz. Başka güçleri de var ama Adam o ikinci yaptığı piramitte işlemelere ayırdığı emeği başka şeylere ayırsaydı... Yani zeyvilerin de berberi olarak karşımıza çıktı kendisi bu birinde. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de dünyanın en güçlü mutantı olarak 3000 yıl yatırmışlar seni ve onun nasıl başına geldiğini biliyorsun. Aynı hatayı niye yaparsın? <gülüyor> ya bir bekçi bilet bırakmadan orada adam yat hacım dedi. <gülüyor> saçın nasıl istersin dedi parlatayım mı dedi. O da yaptı böyle. <gülüyor> ya bu Batman-Superman ile ilgili de söylemiştik bunu. Hmm. Gerçekten hani en bulunmaması gereken şeylerin e, en kolay bulunabilecek yerlerde saklanıyor olması durumu filmlerde. Herkesin kolay kolay bulabiliyor olması hmm. her şeyi böyle elini atınca böyle yarım bir metre altında falan. Bu hmm. biraz benim canımı sıkıyor gerçekten ya. Bunu hani bu kadar da hani zekamızla alay mesela sanki daha iyi olacak. Ya bilmiyorum belki de şey demiş de olabilirler yani Days of Future Past'te bir zaman yolculuğu var ya insanlar anlamadı falan diye düşünün birazcık daha basitleştirsek mi acaba hacı? Demiş ya evet, bak tabii işte bir yandan da hani Amerikan seyircisine hitap ediyorsun. Ya Amerikan seyircisini biraz bırak, aşağıda e, Hani çocuklara sonuçta oyuncak satman lazım abi. He. Öyle bir şey yok. Ya çocuklar oyuncak satmak için miydi? Bu kadar haftalık şeyler yapmana gerek yok. O çocuklar anlamasa da oyuncakları alıyorlar ya. Yani. Bilmiyorum yani. Cerebrum'un updated versiyonunu gördük filmde. <gülüyor> <gülüyor> Sonra tekrar patladı o. <gülüyor> ya benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi X-Ray okulunun okul olması tekrar. Evet. O benim çok hoşuma gitti nedense. Biz işte öğretmenlik falan yapıyor. İşte Xavier de yapıyor. Şey mesela Moira sahnesi de hoşuma gitti. Moira sahnesi. Hani ilk filmde ilk filmden kastım e, şey first class. first class çünkü bu ikinci bir üchte mi? Orada Küba sahillerinde beyninden o ha, Hı -hı hafızasını siliyor. siliyor ya. Tekrar görüp de hasiktirden Moira olan bu. Evet, o hikaye geri dönüş güzel olmuş. Evet. Orada bir hani genç aşık modu da hoştu. Ondan sonra işte e, ofisine gittiklerindeki muhabbette orada Xavier'in kekelemesi falan onlar da eğlenceliydi. Havuku harcadılar abi. Ama hani neden Havuk is isminin olduğunu en azından filmde bir verdiler. Hani Vrek Havuk diye bağırdılar falan. hani Güzeldi. Harcanması da güzeldi. Çünkü hani herifin kardeşini ne kadar sevdiğini bize bir gösterdiler. O yüzden de öldüğünde hani biraz olsun böyle bir şeyimiz oldu. Yani aa siktir ya dedik mesela. Üzüldük yani. Yani bilmiyorum. X-Men evreninde artık, artık çok daha büyük bir rolü olan bir karakter yani çizgi roman evreninde. Hele hele sonra. Bayağı rolü büyüdü Havok'un. Filmde. Ya, filmlerde Cyclops'un önüne asla geçirmeyecekler tabii ki. Yani, yani istedik. Ne kadar büyütebilirler rolünü? Abi, abi kardeş muhabbeti. Ne bileyim o abi kardeş rekabet hikayesinden çok ekmek yedi sonuçta mavur. Tizgi romanda yer de, filmde çok vakit alır filmde anlat anlat ne anlatacaksın yani. Bence iyi kullandılar oku Ben memnunum ya. Bir de hani Havuk çok sıklediğim bir karakter de yani olmadığı için de yani. Ben Benşi'yi ilk filmde gördük sonra tekrar görmedik. Evet. Keşke olsa ben şey. Eğlenceliydi çünkü orada filmde, ilk filmde. Yani bak ben mesela üçüncü filmi bile seven bir adamım. ilk üçlemenin üçüncü filmini. Bunun da tek sebebi Jamie Madrox. Hani multiple man. mi? Ve kul hani kullanmıyorlar inatla. Kendi başına Jugger filmi Not olması vardı gereken... en azından o, vardı. o filmde. Vinny <gülüyor> <Winnie> Jones. <Ha. gülüyor> I'm the juggernaut bitch dedi. <gülüyor> Bununla bir sene eğlendik. E, ya, hay, anladın mı? Hani üçüncü filmde bile biz, bizi hani ya şuraları da eğlenceliydi be arkadaş falan dedirtecek bir şey vardı. Bu da öyleydi işte. Yani ya bilmiyorum o kadar akılda kalıcı bir sahne işte e, Quick Silver sahnesi dışında. Ya şey olayına ben orada tabii başka çağrışımlar yaptığı için çok güldüm kendi kendime. Bunlar mola gidelim diyorlar ya gençler. Hı. İşte korktu mol mu o da ne falan diyor. Onun direkt aklıma işte o jubilin ceketi vesairesi. Bana şey hatırladın Havye, mature, Aynen, Aynen. Kafamda ya o, o çalıyor Bunlar işte arabayı çalıp Gidiyorlar falan dönüyorlar Ev nerede Orada sürekli Kafamın arkasında Let's go to the <gülüyor> Orada o yüzden bayağı bir keyif aldım Wolverine kamyonusu iyiydi ha. bence Wolverine e o zaman madem geliyoruz O zaman ufak bir ara verelim Ondan sonra da Wolverine muhabbetiyle devam edip Yavaş yavaş İyi bari Döndük. Wolverine, Wolverine. <gülüyor> Wolverine. Wolverine ne? Wolverine. Oldular. Evet. X Force. X Force. X, X, X. E Weapon X. Weapon X. Weapon X. Baya girdiler oraya. Evet. Hatta after kreditte de girdiler oraya. After kreditte S e girdiler. Ona geleceğiz. Wolverine sahnesi bence gayet iyiydi. Bence de çok iyiydi. Ve tahmin etmediğimiz e, hani. Tamam şey gösterdiler falan. Ben mesela o Wolverine şatını ilk gördüğümde hani okula saldırıyorlar da Wolverine'i hmm. Weapon X olarak salıyorlar vesaire diye görmüştüm. Yani düşünmüştüm. Meğer bu üç tane denyon'un <gülüyor> helikopteri sızıp <gülüyor> üsse girip işte herkesi kurtarma gibi şey gireceklerini hiç tahmin etmedim. Yani herkesi kurtarma değil zaten. O öyle gelişti gibi oldu. Baldıklıdır oldu <gülüyor> herkesi yanlışlıkla saldılar yani. <gülüyor> ama iyiydi hani ya bir kere hani şey de verdiler ya bir önce ilk filmdeki e, gidip işte Wolverine'in <gülüyor> flashback olarak onu da verdiler hani o, o da güzeldi bir de üstüne işte herifi işte Weapon X olarak da görme o delirmiş halini görmek falan iyiydi bence evet yani Wolverine uçak mi zaten iyi hani berser Berserk modda gördüğümüz yegane sahnelerden evet. biriydi herhalde. Keşke hani film birazcık daha R rated falan olsaydı da biraz daha kolbacak kopsa falan falan daha Yine iyi. Yine bol olmadı. bol kolbacak kopardı aslında. Hani bize Görmesek gösteremediler yani. ama yani <gülüyor> o sahneler bence iyiydi. Güzel bir cameo kullanımıydı. Onun dışında ha bu arada burada bir dipnot. Wolverine 3 filminin adı Weaponex olacak gibi bir söylenti var. Hani yine klasik bu adamların aldık, satın aldıkları domainlerden çıkartmaya çalışıyorlar ya işte isimleri. Ya yani Fox'un aldığı domainler arasında Weaponex de var. Ya bir yandan Old Man Logan izleyeceğiz diye bekliyoruz. Lan bir yandan Weaponex muhabbetine girildi. Yani adam ihtiyar. Yani resimlerde gördüğünüz kadarıyla sakalı hani var. Sakalı var <gülüyor> ve işte Wolverine'e benzemiyor. Garip geldi bana. Yani biraz. Old Man Logan da hani Old Man Logan kadar da ihtiyar değil ama aynı zamanda neyse bu da uzun olunca herifin ihtiyarlığı da pek ihtiyar gibi durmuyor. <gülüyor> e, old Man Logan da bayağı ihtiyardı mesela. mesela evet. Çünkü zaman. orada hakikaten o düşen fotoğraflarda hani Patrick Stewart'la hmm. birlikte duruyorlar. Old Man Logan'da o herifin ya yani Wolverine'in Patrick Stewart gibi olması lazım. Evet. Ama daha genç tabii yaşlanmıyor tam. Yani Profesör X hayattaysa ne kadar yaşlanmış olabilir ki bu herifin healing faktörünü de düşünürsen. Yani ama bu herifler daha ne bileyim geçen işte şeyde Comic Con'da Old Man Logan yapacağız falan dediler ama. Ne yani dediler ama şu ana kadar ona dair bir görüntü henüz gelmedi. Ne Vestal'ın havasını gösteren bir şeye Ha tabii bir de Oldman Man çekmeye kalkarsan aslında bayağı şimdiye kadar yaptıklarınla alakası bildiğin alternatif Euron hikayesi o falan hani. Yani, çok Ol Ol daha gelecekte geçen bir hikaye yani, Old Man zaten yapamazsın. Çünkü karakterlerin hiçbirinin <gülüyor> lisansı sende yok. Yani, hani yanına Hawkeye koyman lazım. ikinci başrol çünkü. Hawkeye koyamıyorsun. koyamıyorsun. Hulk kullanamıyorsun. Iron Man kullanamıyorsun. Doctor Strange kullanamıyorsun. Ant-Man. Yani. Pim, hmm. Pim'i kullanamıyorsun. Hani o yüzden nasıl evirecekler? Belki de işte her şeyin başladığı yere geri dönme olayı. O yüzden belki Weapon X adını kullanmak istiyor olabilirler. Hani X-Men 2'de, ya da, evet 2'de o Striker'ın şey üstüne gidiyor ya bu herif. Hafızamı kısmen geri kazandı falan filan tripleri. Ona yakın bir hikaye belki olabilir. Çünkü Striker yine bu üçlemede de bayağı bir e, varlık gösteren bir karakterdi. Ya yine de ama mesela bu herifler gerçekten Old Man Logan'ı yapmıyorlarsa o zaman tam bir orospu çocukluğu, tam bir şerefsiz PR hamlesi yani çünkü Old Man Logan'ı yapacağız dediler ondan sonra da Old Man Logan'ın devamını çizgi yaptılar hatta ongoing yaptılar millet alıyor okuyor şu an yani daha film gelecek falan zannediyor herkes. E, film Bu filmi yapmıyorlarsa bildiğin şerefsizlik yani çizgi roman satmak için yapılan ekstra bir hamle gibi yani. Ya bence şey... Ya biz yani Old Man Logan dedik de aslında ihtiyar olacak o Logan, O yüzden Old Man Logan dedik diye kıvırıyorlar mı yani bu mudur? Olabilir çünkü Marvel ve e, Fox'un arasında öyle bir e, içerik paslaşması yok. Yok. Yani Fantastic Four çıkacak diye çizgi romanını iddia ettiler. Evet. <gülüyor> yani bir sonraki X-Men hikayesinin işte Dark Phoenix olması gibi bir durum e, söz konusu diyorlar. Hani bunun altyapısını yeterince kurdular mı bence... Yani zayıf hala. Çok da gerek yok zaten Singer. Keşke e, hani Singer iş gelmesine <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> bu üçlemeyi şey One evet. yönetip kapatsaydı çok farklı şeyler izlerdik diye düşünüyorum. Ama velakin Singer kötü bir yönetmen mi? Değil ama biraz tarzı demode oldu diye düşünüyorum. Yönetmen olarak bir gelişim maalesef şeyden sonra hiç görmedim ben. Aptopil'den sonra. Yani H Plus'ı vardı işte şey web dizisi fena <gülüyor> <değil. o. gülüyor> X1 de fena değildi o. X1'i de 2si de fena değildi. Diyorum ya adamın kariyeri Süperman'den sonra baya bir tökezledi. Hani D23'in bir PES'te biraz toparladı gibi gördük ama. X-Men'lerdeki tek imzası da bir de hani şey Magneto'ya köprü yıktırmak ya. Böyle hani <gülüyor> her Singer X-Men'in de mutlaka Magneto bir köprüyü ortadan ikiye parçalar, yıkar, döker falan hani. Tek imzası bu olarak kaldı herifin ya. Yani büyük objeler kaldırsın Magneto. Tamam kaldırsın tabii ki de yani. <gülüyor> yani Tek olayında bu olmasın yani. Evet. İkinci filmde işte stadyum kaldırdı. Çünkü köprü de filmde, yine yıktı. Evet. Ha? Bütün hepsinde köprü, mutlaka bir köprü suyu var yani. Evet. Üçte de var. X3'te de. Var. Bu filmde de var. Ne? <gülüyor> evet, onu diyorum. Bu filmde bir de Birazcık işte abartıp dünyanın bütün manyetik alanlarını kontrol etti Magneto. Kısa bir süreliğine. Evet. Oo <gülüyor> Toprağın altında da maden var. He falan <gülüyor> diye. O zaman bütün dünyaya bir zelzele atlattırabilirim diyor. Şimdiye kadar magnetonun aklına gelmemiş olması da gerçekten mükemmel. Çok ilginç bir fikir. Ya zaten şey muhabbeti vardı ya X2'de miydi? X3'de miydi? Yüksek korumalı bir yere gidiyor Magneto. Ve daha öncesinden işte e, mistik bir güvenlik görevlisinin kıçına işte e, demir basıyor. da çok senin kanında çok demir var diye kanındaki demirleri alıp böyle top yapıyordu ya. Hı hı. O tarz şeyler yapabilirdi magneto. Ama daha genç bir öğrenememiş. <gülüyor> Belki bu olaydan sonra öğren. <gülüyor> Maden var. <gülüyor> Dark Phoenix'in öncesinde aslında Phoenix'a da var. Tabii. Phoenix Haga'yı ele alıp ondan sonra mı Dark Phoenix yapacaklar? Yoksa direkt Dark Phoenix'e mi mı Bilmiyorum. Ama ben Sansa Stark'ı Phoenix olarak görmek konusunda çok istemiyorum. Phoenix olsun. <gülüyor> Gerçi oldu. Oldu yani. <gülüyor> o konuda yapacak bir şey yok. After Credits'lere gelelim. Gelelim. After Credits'lerde görüyoruz. İşte X-23 NYX falan dedik. Hı hı. E, ama başka teorilerde de var o konuda. Tabii Cable. Cable. Aynen. Çünkü Deadpool'un ikinci filmi de Cable olacak. Cildan Deadpool göreceğiz. Sonra. Yani Cable'ı yapacaklar herhalde diye düşünüyorum ki yapmaları lazım. Ulan diz boyu çocuklar şimdi her ne kadar bir sonraki film 90'larda geçecek olsa bile Arada 10 yıl geçti diyelim. Bu adam bu çocuklar o kadar büyümüşmüş olmayacak. Diz boyu da değiller ya sen de şimdi bakma yani. Ama yani çok toylar. E ee, tamam üstünden 10 yıl geçmiş olacak. İşte 10 12 15 yıldır hani ortaları olsun. <gülüyor> Hiçbir şekilde o. Hadi diyelim 15 yıl geçmiş olsun. 30 yaşına falan gelecekler gayet iyi işte daha ne olsun yani. Ya Cable'ı ya keşke Apokalipsi Age of Apocalypse yapsalardı da Nathan gelsin. S.X'e de oradan bağlayabilirler. Zaten Apokalips'in yanında sinistir olmadıktan sonra bilmiyorum yani ben hep o onlar muhteşem ikili <gülüyor> gibi takılıyorlar ya yani o ikiliyi görmek isterdim. Yapmadılar abi yapacak bir şey yok. Yani Cable konusu da zaten çok da havada ben sana söyleyeyim hani bu herifler Deadpool'la yani hep konuşuyoruz bunu da. Ya evren sonuçta tamam evet, aralarında zaman... bir zaman farkı var illaki ama gelecekte Cable'ı kullanacaklarsa bu herifin hani Cable sonuçta 15 yaşında bir çocuk değil yani Deadpool'un Cable'da hani Cable nereden baksan 40-50 yaşında bir adam. İşte ya şeyi beklememiz lazım ne olursa olsun Deadpool'un şu ikinci filmi bir görmemiz lazım. Yani çünkü ilk filmde X-Men'den bahsettiler, taşak geçtiler, muhabbetini çok yaptılar. Okulu da gösterdiler hani mention <gülüyor> olarak falan ama ama hiç X-Men franchise'ından hiç kimseyi kullanmadılar. O ekipte hiç olmayan hani evet ilk üçlemedeki karakterlerden bir Kolosuz geldi. E, şey zaten de, Negasonic falan filan yalandı. Future Paste de var aslında Kolosuz. E, ama hani ne, ne kadar var yani evet. Ve bu haliyle de yok sürekli, alakası sürekli, yok sürekli yani. ölüyor. <gülüyor> bu bu haliyle de alakası yoktu yani. O yüzden Deadpool'un ikinci filmini bir görüp hani bakalım bu evrenden bu franchise'dan Kimleri sokacaklar Deadpool filmine? Onu görmek lazım. Eğer yine kimseyi kullanmayacaklarsa. Ya bence çok da birleştirmelerine de gerek yok açıkçası. Niye yok ya? Hani bence... hani i̇leride biz bir X-Force filmi istiyoruz. Evet istiyoruz da bence işte Fox'un kabiliyetlerini zorlamamak <gülüyor> lazım. Ya bilmiyorum ya. Şimdi herifler iyi kötü X-Men franchise'ını çok iyi taşıdılar. Deadpool'da da iyi iş yaptılar. Yani şimdi sırf Fantastic Four yüzünden bu kadar da sütmeyelim bu adamları yani. Yok yani X-Men franchise'ını taşıdılar eyvallah. Ama şöyle bir ben tabii birazcık daha business tarafını düşünüyorum. Hani şöyle bir amaçları mutlaka olacaktır tamam mı? İşte Deadpool'u çok beklenmedik işte büyük başarı gösterdi. İşte Deadpool çok popüler o yüzden her boka Wolverine sokar gibi her boka Deadpool sokalın mantığına gidebilirler. Ondan sonra yani bu nedenle işte bu franchise'ları da birleştirirlerse hani Deadpool'un sevdiğimiz şeylerini çok sulandırıp e, gereksiz e, harcama eğilimleri gösterebilirler. Kafaları öyle çalışıyor. Çok, kafaları çalışıyor olsaydı daha doğrusu daha bu X-Men filminin end creditsine bir yerine bir Deadpool sokuştururlardı ya da bir gönderme bir şey olurdu falan. Akıllarının ucundan bile geçmiyor gerizekaların yani. Yani Deadpool zaten kendi kendini sulandırır. Hani Fox'un ekstra evet. hamlesine ihtiyacı yok bunun için. Ama işte şanslı seri, sevdiğimiz bir şey yapmayı başardılar. Onu da başka şeyleri yükseltmek için bozmasınlar istiyorum bir yandan da. Abi ilk filmden Ryan Reynolds para kazanmadı. O yüzden ikinci filmde Fox'un bunu sitmesine çok izin vermeyecektir bence Ryan Reynolds. Evet. Ve hani bu, bu, bu franchise üzerinden de çok büyük para kazanabileceğinin de farkında olmalı artık. Bilmiyorum ben... Birazcık daha böyle atları dizginleyip hadi o Deadpool çok iyi para yaptı. İşte ikinci filmde 500 milyon dolar yatırıp işte böyle epik bir film yapalım Yok tabi ki ce, Deadpool da. filmini ama zaten söylediler ya. Cemre hemen aynı olacak dediler evet. yani. Yani yine aynı kafa aynı mantık devam etsinler. Çok böyle bir koydum 10 aldım demek ki 10 koysam 100 alırım mantığına girmesinler. ki ticari tarafında bunu yapmayı çok isteyeceklerdir. Ya yani o yüzden belli şey çekincelerim var. yani ya hani de tulağıma 100 koyarsın, ama 10 koyarsan 100 almazsın ya. Orada hani bunu biliyor. Bunu hani kafan <gülüyor> azıcık çalışıyorsa bunu bilirsin yani. 1 koydun 10 aldın. 10 koyarsan 20 falan alacaksın yani. <gülüyor> ne kadar katlayabilirsin ki tamam alttan gelen nesil de eklenecek. İlk filmi 2 kere izlemiş insanlar eğer iyi bir film yaparsan 2 değil 3 kere izleyecekler bunu falan filan ama hani dediğim gibi yine o hani 1 koyup 10 aldıysan 10 koyup da en fazla 25 alacaksın yani. <gülüyor> hani Bunun bir üst limiti var sonuçta. Evet bence hiçbir şekilde ya Deadpool... filmi Çinlilerle doldurup <gülüyor> para Çin'den kazanmak isterlerse farklı. Yani Deadpool'un kendi kendine öyle hani 2 milyar asla tepan bir film olacağını hiçbir şekilde e, inanmamalıdır. Evet Böyle yani. yani Öyle düşünen e, Fox yetkilileri varsa ve bizi duyuyorlarsa buradan onlara sesleniyorum. Saçmalamayın gerizekalı. <gülüyor> yani 700 milyon. Acayip. Evet, başına ya. koy deli ya. misin ya. <gülüyor> hani, hani ikinci filmde binileri yakalayacaksa falan zaten Tabii. kapatsınlar bütün geri kalan stüdyonun yaptığı bütün işleri Bir oturup Deadpool filmleri çeksinler senedeki 3 tane yayınlasınlar. Ya yani. bence zaten öyle olmalı. Hani bütçe yine aynı tutsunlar tamam mı? Hani 50-60 milyon dolar. Ve yani bunu da çok hızlı çekmişlerdi filmi de. 47'lik 68 harcamışlardı ilk filme değil mi? Evet. Ee, yani hızlı prodüksiyonla yani yapabiliyorlardı Bir 1,5 ayda tamamlamışlardı filmi yani aşırı CG kullanım kullanımda yok evet, zaten. Bütçeyi küçük tut abi. Tamam mı? Yılda bir tane Deadpool filmi çıkar. Hani az yatırım yap büyük geri dönüş al. Az yatırım yap büyük geri dönüş al. Hani 200 milyon dolar para yatırıp ondan sonra işte yok işte Avengers'la işte ne bileyim <gülüyor> sen söyle Justice League'le yarışır bir film franchise haline getirmek zorunda değilsin. Bir de Deadpool öyle değil zaten. Eğer evet, yani öyle değil. bir hale getirirsen insanlar da ne yapıyorsunuz lan siz der yani. Hani... Der tabii abi. Çünkü şimdi çok yaş grubuna girmeden Deadpool okuyanların gerçekten okuyanları kastediyorum hani Deadpool satın alıp bende Deadpool var diyenleri geçip konuşuyorum. Gerçekten okuyanlar hani Deadpool'un seviyesini biliyor yani hani Deadpool'dan ne bekleneceğini biliyor. Troll bir karakter bu aşırı dev hikayeleri taşıyacak bir karakter zaten değil ki hani buna da ihtiyacı yok o karakterin hani evet. sen eğlencesini okuyorsun onu eğlenmek için okuyorsun bu ona buna gönderme yapsın. Pop kültürünün anasını siksin. Işte, sürekli işte tek cümlelik, tek kelimelik şakalar yapsın. hani Bunları bekliyorsun. Zaten bekl beklentin belli. Eğer sen hele bir de büyük bir kadronun içine koymaya... ...işte X-Force gibi bir kadronun içine dahil ettiğinde... ...Deadpool'u daha da ön plana çıkarmaya falan kalkarsan... ...yani dengeyi tutturamazsan büyük sıçarsın. Büyük sıçarsın. Hani Deadpool franchise'ını da bitirirsin o zaman. Yani işte... Bir de X da okuyanlar bilirler de, bu X Force'larda gayet hani biraz daha gelip plandadır, o kadar cıvık değildir, hani konuşturmazlar zaten evet. herifi. Ekip zaten hani gidip de adam öldürelim ve bunu ciddi yapalım modunda olduğu için kan göldür yani hani evet. X Force. O yüzden bilmiyorum hani tabii ki bir X Force filmi bekliyoruz ama biz romanlardaki gibi bekliyoruz X Force yani. İstiyorsan yine dahil et bunu, buna Deadpool'u. Tamam çizgi romanlardaki kadar konuşturmamazlık yapma. Hani 3-5 cıvıklık yaptır onu. Ama çok da ön plana çıkmasını sağlama falan filan. Hani o dengeyi tutturman lazım. Evet. Bu, bu konuda da evet haklısın. Fox'un kafası ona basmayacaktır yani. Yok bence. Öyle yani çalışmamız gerekiyor. kişi varsa az çok işte çizgi roman biliyor diye danışman olarak aldıkları. Ben olsam Fox'un yerinde Jeff Jones'a sorarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimse kusura bakmasın herif çünkü efsane gidiyor şu an. Yani Suicide squat mı? O zaman biz de X-Force yapalım. Diyebilir yani mi? Evet, tabii. Evet, evet. Ama biz Suicide squat bir görelim tabii. Ya çünkü yani kafalarında... Suicide, da... Suicide squat'tan da beklentimiz biraz fazla Evet şimdi. Evet. Hay, çünkü kafalarında oluşabilecek paralelleri yani görebiliyorum. Bak, madem orada da bak benzer cıvılgıtlar yapan bir Harley Quinn var, bizde de Deadpool var. İşte e, asıp kesiyorlar, e, biz de yaparız. Hani bu mantaliti. Yani olayı kavramadan işte yani çizgi roman karakterlerini iyi bilmeden çok yüksek seviyede eksekutif kararlar alınabilir anlamında hani bu buna benziyor bu buna benziyor işte konsept de birbirine benziyor. Madem bu bu kadar popüler şu anda biz de benzerini yapalım şeklinde ilerlenebilir işte onlar biraz işte hani endişe uyandırıcı işte evet diyorum hani çok seviyorum herifi ama Ryan Reynolds'un da ne kadar para kazanmak istediyle de alakası var şimdi biraz daha <gülüyor> Ya ben ben, Stüdyoya boyun eğmesi çok canım sıkar açıkçası. Tabii. Ama yapımcı da aynı zamanda. Ee, o yüzden ne kadar... hani. İşte ne kadar para kazanmak istediği de alakalı onu diyorum yani. yani. Belki hakikaten şey diyordur yani. Süper kahraman filmi işte turnayı burada vurmazsam bir daha da hani o seviyede bir e, şey çek almayacağım hiçbir zaman. Tabii ki. Dolayısıyla... Bir de hani bir sürü denemesi de oldu bu adamın hani süper hero... Hani Green Lantern'ı da oldu. Işte Dark Horse'un e, nesini izledik şeyini. E, Dude'la beraber. Polisi oldu. Ha, ha, ha. Rip. E, RIP. Hani denemeleri de oldu İ, bilmem yani, ne. Blade 3'te bile var. Blade, e, Blade'de var. <gülüyor> Ve hani turnayı gözünden vurdu Deadpool'la beraber evet. dediğin gibi. E, onu koruyabilmek için aslında atıcı adımlar çok belli. Yani ve bu herif de çizgi romanda okuyan, işte hype'ı da takip eden, o pop kültürü de hı hı. hem yakından takip eden hem de manipüle edebilen, öyle bir gücü de olan bir adam. Bunu kullanması lazım. Yani göreceğiz o yüzden. Hani bu çünkü Deadpool hem X-Men franchise'ının da nereye gideceğini biraz belirleyecek. Fox açısından belirleyecek. Yani kazandığı parayla R-rated olmasıyla hı hı. ıvırla zıvırla bayağı belirleyici şu an Fox için. O yüzden de evet hani hem korkmakta ama hem de çok büyük beklentiye sahip olmakta. Haklıyız gibi geliyor bana bir yandan yani. Yani Suicide Squad'dan da bahsetmişken ya ben gittikçe Will Smith'in dash atı oynuyor olmasından endişe duymaya başladım. İlk dakikadan itibaren duymuyor muydun? Hayır duyuyordum tabii <gülüyor> ama hani daha fazla içerik ortaya çıkmaya başladıkça hani... Farklı replikler, farklı sahneler vesaireler gördükçe o şekilde mi yazıldı gerçekten yoksa Will Smith yani mi konuşturacağım gibi bir derdi mi var? Var. Öyle görünüyor. Var. Yani bir de o da prodüsellerden yani herif havaya da girmiş gibi görünüyor. Yani. Tabii tabii. Yani çünkü... Şey bir ara şey falan dedi. Deadshot'ın Batman olduğu Batman filmi. Yok yeah. yok yo, yo. onlar geyikti. Her her karakteri söylettiler bunu. Bütün karakterler böyle röportaj verdiler. Aynısını. Ama ee, çok zeyncı lan. Tabii canım. Ama Bill Smith yani. Prince of Bel Air lan. Ev. Yani ben hani empoze edilmiş bir ırkçılık görmek istemiyorum aslında. Ama görüyoruz işte oğlum yani senelerdir bunu konuşuyoruz sürekli. Ondan sonra biz ırkçı oluyoruz. Ama... Gözümüze sokulan bir şey var. Hayır, karakterin hayır. Yani. karakterin e, siyahi olması veya beyaz olması çok umurumda değil ama orada bariz bir çaba var çünkü Will Smith'in konuşma tarzında ve işte söylediği şeylerde işte o biraz. Bir stereotip mi? işte zenci hmm. stereotipini kullanıyor zaten sıkıntı o hayır. yoksa hani mesela Superman'de Ben White'ın zenci olması çok bir şey değiştirdi mi? Hayır yani hani yine kıl bir tercih belki ama herif öyle zenci stereotipinde davranmıyordu. Evet. Tabi, tabi bu şey de var. İşte öyle davranmıyorsa da o zaman bu e, beyaz bir zenci diye beleştiriliyor anladın mı? Beyaz gibi davranan zenci ya. deniyor. Bilmiyorum. Ama o da aslında bize asıl zamanında zenciler işte şöyledir diye bize sürekli zenci stereotipi olarak sundukları o komedik tipler olduğu için şey diyorsun ha evet bu zenci niye şu an beyaz gibi davranıyor? İyi de Nasıl yani? Zenciyle ile beyazın arasında fark yok ki. İnsan gibi davranıyor. Zenci gibi davranmıyor. Abi düşünsene bak Thor filmlerinde İdris Elvan'ın gelip de yo bro. Yo <gülüyor> <gülüyor> What <up> bro? <gülüyor> Ya ben mesela Ghostbusters filminde de o zenci kadın stereotipi olay yüzünden biraz rahatsızım. Yoksa, evet mesela şey düşününce orijinal şey, filmlerde e, orjinal, bir stereotip retorik kullanmamışlar filmde yok mesela. Ya o olarak. kadar ağır değildi ya da diyelim hani o karakter işte ki evet. hani 80'ler filmi olmasına rağmen tam zenci stereotip zamanında yani. Ya yani oradaki tek derdi mesela tek stereotipi işte ben zenci olduğum için iş bulamıyorum, bana para ödeyeceksin. Ama diye. bu yanlış değil mi ki yani. <gülüyor> ya yani adamın tek olayı oydu. Ama burada işte yani bağırıp çağırıyor. Biraz çirkin, zenci kadın tiplemesi işte, rahatsız ediyor. Biraz. Çünkü anladığım kadarıyla Diğer Şişman Hatun neydi adı? Ee, Melissa McCarthy. Ha, yani e, onunla arasında bir kapışma var Hatun'un. Çünkü Melissa McCarthy, McCarthy de öyle e, çok ön planda olmaya çalışan, büyük ve abartılı oynayan bir Hatun her filminde. Şimdi aslında o bizim zenci, şişman kadın stereotipi diye bildiğimiz karaktere çok yakın bir şey oynuyor her filminde zaten. Şimdi bu filmde de iki tane zenci, şişman kadın karakter stereotipi var. Ama birisi zenci değil. <gülüyor> Öteki zenci. Oğlum zenci olan benim diye o üste çıkmaya çalışmış. Sürekli birbirleriyle kapışmışlar. Fragmanlardan böyle gözüküyor en azından. Hani filmde daha da ağır hissedeceğiz muhtemelen bunu. Evet. Ondan ben de korkuyorum açıkçası. Görecek yük. Ama yine şeyi söyleyeyim, her zaman söylediğim şeyi. Ee, bu bir remake. Ee, hayır, bizim orijinal Ghostbusters'ımızın içine etmiyorlar. Hayır, çünkü e, rafımda duruyor benim o divinler. <gülüyor> İstediğim zaman açıp izleyebiliyorum. Aynen. Sıkıntım yok yani. Bu arada e, daha siteye koymadım da. E, şey, hani Bill Murray ile birlikte Kimmel'a mı ne? Ha, Kimmel'a çıktılar. çıktılar. He. Orada hep beraber. hep beraber çıkıp iyi falan dedi. <gülüyor> Beğenmiş filmi. E, ama zaten Denek Royden falan hani yine... Hmm. Cameo'su falan chess konusu. Ha, orada şeyin çıkması çok hoşuma gitti. İşte o sekreter kız. Evet, evet bütün kadro oradaydı yani. çok güzeldi. Ha, onlar da bir bir görünce cameo yapacakalım yakında geliyor o e, da. seksi erkek olayını yapmıştı. Işte, o şimdi feminin tarafını biraz kullanacaklar gibi görünüyor. Evet, Fra, ilk, son fragmanda özellikle iyice onu çok altını çizmişler yani. yani Top, şey kullanıyorsan evet, e, şey yapıyorlar hani bariz bir rol tersine çevirme obje olarak erkek işte vesaire gerizekalı sarışın erkek modeli oluşturuyorlar. Benim bununla ilgili bir sorunum yok ama hani benim e, de yok. Kadınlar kadar gülmeyeceğim muhtemelen. Evet yani benim de bir problemim yok. Bununla problemi olacak çok insan var. Çünkü öyle yetişmedi <gülüyor> insan oldu. Ama şey yüzünden benim bir e, hani bir bağ kurabileceğimizi zannetmediğim yani çevremde benim çok öyle erkekler yok. Ha. Evet. Yani o yüzden Amerika'da var ama yani yani bilmiyorum onlar, onlar eminim bununla empati kurabilecektir. Benim çevremde çok öyle. Ya burada da var aslında. Da yani bizim meclisten dışarı. Ha. Hani stereotiplenmiş kadın modeli daha çok gözüme çarpıyor ha. stereotiplenmiş erkek modeline göre. Ama tabi hani buna da alıştırılıyor. Bu durum için ters algıda bir ters stereotiplenmiş yani. bir erkek modeline göre. Ee, yoksa hani öküz erkek çok ha, ha. keşke olmasa o kadar. Ya işte bu bir noktadan sonra dediğim gibi öyle yetiştirildiğin için de böyle bir algıda seçildik söz konusu. Tabii. O, o yüzden Amerikalılar biraz daha hani muhtemelen bununla biraz daha fazla empati kurabilecektir. Onu anlayabilirim. da bize geçmeyecek muhtemelen o dediğim gibi. Evet. Bu arada daha demin Spitzler'lardan bahsederken bir ara bu Rebirth'sü de bir konuşalım. Evet evet bir Rebirth podcast'ı lazım. Evet. Yani ilk sayılar çoğunluğu düştü. Ay sonunda e, Titans'da gelecek. Yani bir ana, asıl ana hikaye dediğimiz hikayede bir gelsin. Ona da bir girelim. Ondan sonra toplayacağız. Hani sadece Rebirth, Banshat'ın değil de hepsinin ilk sayıları üzerinden o zaman X-Men'e de burada veda edelim. Evet X-Men'e veda edelim. Yeterince X-Men zaten daha fazla konuşacak da bir şey evet, yoktu. Evet yani. yani keşke daha fazla konuşulacak bir mevzu olsaydı. Ya yani şeyi yapılabilir. Tabii ki yapılabilir. E, çizgi romanlarla birebir karşılaştırma falan ama biz hiçbir zaman o yolu tercih etmediğimiz simpatiyeslerdi. Evet. Yani sonuçta birebir alıntı yaptığı bir çizgi roman da... Ya yani var 3-5 tane ama hani... Yani... Ya Apokalip, yani Age of Apocalypse değil. Değil. Keşke olsaydı. Podcast'te. Vallahi Xman podcast'inin sonuna geldik. Geldik. Ezan sesiyle birlikte. Evet. O zaman o zaman mübarek namazlar müminlere <gülüyor> ne denir? Xtra Xtra ko